Yüce Rabbimizin vermiş olduğu en büyük nimet olan iman nimeti ve ardından vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu sağlık nimeti gereği bu fırsatı bilip buraya geldik, toplandık ve her hafta toplanmaya devam ediyoruz. Pazar günleri burada Kur'an-ı Kerim ezberliyoruz, ezberlediğimiz Kur'an-ı Kerim'i birbirimize dinletiyoruz, tecbit öğreniyoruz ve ezberlemiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in tefsirini öğrenmeye, okumaya çalışıyoruz. Bu büyük bir amel hayırlı bir amel, salih bir amel. Devam etmek gerekir. Üzerinde ısrarla gayret etmek gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kelamı, kitabı. Allah Teala, kitabı Kur'an-ı Kerim'de Fel muddekir? Kur'an muddekir? Kur'an-ı Kerim'i öğüt almak için, okumak için kolaylaştırdık diyor Allahu Teala. muddekir? Onu okuyup öğüt alan var mı? Hani nerede diyor? Yani Kur'an-ı Kerim öğüt alınması için, okunması için indirilmiş bir kitap. Onu okumamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor, amel etmemiz gerekiyor. Bunun gereğince yaşamamız gerekiyor. Ötesinde de bu hayatın ötesinde de bir bizi hayat bekliyor. Aramızdan her gün birileri kayıp gitmekte, vefat ederek gitmekte. Bunların da bize ibret olması lazım. Çünkü bir gün sıra bize gelecek. Bu ölüm denen hakikat hayatın koşturmacasını, gençliği, zenginliği, malı, mülkü dinlemiyor. Sıran geldiyse, ecelin geldiyse, bir de bakıyorsun ki, Allah-u Teala'nın dediği gibi, velev kuntum fi burujin muşeyyede, güçlendirilmiş yapılarda, kulelerde bile olsanız diyor, ölüm size ne yapacaktır? Gelecektir, size yetişecektir. Ondan dolayı, bizim iman ettiğimiz bir Ahiret hayatı var. Bu ahiret hayatına hazırlık yapmamız gerekiyor. Salih amellerle hayatımızı doldurmamız gerekiyor. Bu amellerin en hayırlılarından bir tanesi de Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumak. فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْعَانَ لِذِّكْرِ فَيَلْ min مُدَّكِرِ Bu Kur'an ki gerçekten kolaylaştırılmış. Eğer Kur'an-ı Kerim okumak konusunda, ezberlemek konusunda zorluk çekiyorsan, problem Kur'an-ı Kerim değil, problem sende. Allah Teala kolaylaştırdık diyor. Yani bu çok kolay bir kitap. Ama onu okumayan, tedebbür etmeyen, anlamayan sensen burada senin yaşadığın bir mahrumiyet var. Allah Teala seni bir şeylerden ne yapıyor? Mahrum bırakıyor. Onu okumak, onu anlamak, onu amel etmek bunlar bizden مطلوب olan istenilen hususlar. Bugün inşallah Tin suresini alacağız. Tin, Kur'an-ı Kerim'de e, adı geçen meyvelerden bir tanesi. Tin, ne demek tin? incir demek. Tin okursanız ne demek? Tin, çamur demek. Yani tin ve tin. Onun için harflerin makreçleri önemli. Harfin, iki harf var birbirine çok yakın. Dilini biraz böyle dışarı doğru ittirip, Iı, telaffuz etmeye kalktığın zaman ta olarak telaffuz ettiğin zaman ta harfini tın olur o da çamur olur. Tın, incir. allah Teala ve ve zeytuni Tın, incir ve zeytun, zeytin. allah Teala incire ve zeytine yemin ediyor. Bu iki mübarek e, meyve. Biliyorsunuz bunların o dönemde Arapların yetiştiğini gördüğü, bildiği bölge neresi? Şam bölgesi. Yani Kudüs bölgesi. Ve Tur-i Sinin. Tur sinin ise neresi? Tur-i diyoruz ya. Sinada. Musa Aleyhisselam'ın çağrıldığı ve Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'la konuştuğu, Musa Aleyhisselam'ın Allah'u u kelamını e, kelamını işittiği yer. Mekellem Allahu Musa teklima. Allah Musa ile ne yaptı diyor? Gerçekten. Gerçekten konuştu. Mekellem Allahu Musa teklima. Ve hada'l belad'il amin. Bu emin, güvenli beldeye de yemin olsun diyor Allah. Nereye soracağız? Mekke. Yani Ebu Hüseyin rahimehullah diyor ki peş peşe 3 tane yer zikredilmiş. Her biri yere de e, büyük, çok büyük peygamberler gelmiş. Üç peygamberden. Peygamberlerin e, içinde üç tane peygamber gelmiş. E, Kudüs'e biliyorsunuz İsa Aleyhisselam. İsa İbnu i Maryam. Turisini, Turisine dediğimiz Turisini'nin Musa Aleyhisselam. Ve Mekke'de Resulullah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelmiş, gönderilmiş. Allahu Teala, Allahu Teala daha ifade ettik. mahlukatından dilediğinin adına ne yapabilir? Yemin edebilir. edebilir. Ancak biz beşer olarak, insan olarak e, allah Teala'nın isminden başka bir isimle yemin de yeminde bulunamayız, yemin edemeyiz. Zira Allah-u Resulü Aleyhisselam diyor ki, ben halefe bi gayri fakat fekad eşrake. Kim Allah'tan başkasının adına yemin ederse ne yapmış olur? Fakat eşrake. Şık koşmuş olur. Maalesef bizim toplumumuzda da Allah dışında yemin maalesef çok yaygın. Bazı insanlar bunun ne manaya geldiğini bilmeden bile söyleyebiliyorlar. Ekmeğe yemin eden var değil mi? Ee, ondan sonra çoluğunun çocuğunun üzerine yemin eden var. Kur'an üzerine yemin edilebilir. Çünkü Allah'ın kelamı. Ee, bazıları, bazı ülkelerde çok yaygın peygamber adına yemin ediyor. Yani bazı Arap ülkeleri Mısır var, Libya var. Adam Libya'dan gelmiş, konuşuyor. Tabii konuşmasını da pek anlamıyoruz. Yani Libya lehçesi biraz Fransız lehçesine de karışmış. Konuşurken diyor ki iki de bir Van Nebi, Van Nebi. Diyorum bu ne kastediyor? Sonradan biraz anladım, uyandım. Bu yemin ediyor peygamberin adına. Yani bu şirk. Tabii Allah'tan başkasının adına yemin etmek küçük şirk. Ta ki tazim ettiği adına yemin edip tazim ettiği o zat, o kişi kendi indinde Allah gibi tazim edilecek mertebeye yükseldiyse burada büyük şirk oluyor. Bunun örneği bazı ülkelerde mesela adama yemin ettirmek gibi bir durum doğduğu zaman, pozisyon doğduğu zaman adam vallahi billahi tallahi diye böyle çok kolay yemin edebiliyor. Yapmadım diyor Allah Vallahi de billahi de tallahi de yapmadım diyor. Adama diyorsun ki işte falanca veli adına yemin et. Adam titriyor. Yok. Edemiyor yemin. Mesela. Var böyle Mısır'da olsun bazı ülkelerde. Adama velinin, işte türbe, detanın veya herhangi peygamberin adına yemin et denildiği zaman kendi o coğrafyalarında adam yemin edemiyor, korkuyor. Çünkü yemin ederse diyor ki bir zarar gelebilir başıma. Allah'ın adına yemin ederken hiçbir sıkıntı korku yok. Yalan yere yemin edebiliyor. O sebeple Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ne diyor? Ben diyor, Allah'ın adına, Allah'ın adına anarak yalan yere yemin etmek, başkasının, adı, başkasının adını anıp, doğru yere yemin etmekten benim için daha hayırlıdır diyor. Anladık mı? Allah'ın adını anarak, vallahi de billahi de tallahi de, görmedim, gördü, yalan yere yemin et. Bu büyük bir günah. Yani bu büyük bir günah. Görmedim diye yemin etti ama gördü. Allah'ın adını andı. Bunun böyle yemin etmesi diyor. Kalkıp da Allah'ın başka, Allah'tan başkasının adına doğru yere yemin etmek. İşte peygamber adına yemin olsun ki görmedim. Evet görmemiş. Doğru yere de yemin ediyor. Ama yemin ettiği isim kim? Zat kim? Peygamber. Peygamber. Hangisi bu, bu şirk, bu büyük günah. Abdullah el-Mesud diyor ki Böyle diyor Allah'ın adına yalan yere yemin Allah'ın başkasının adıyla doğru yere yemin etmektense Allah'ın adına yanlış yere yemin etmek daha ehven hafiftir. Çünkü sahabe günahları biliyor. Neyin şirk, neyin büyük günah, neyin küçük günah, neyin küçük şirk olduğunu. Yani yemin yemin etmekte de bir ne var, tevhid var. Allahu Teala'yı tazim etmek var. Allahu Teala'yı tazim etmek var, yüceltmek var. Tabi bu yeminden sonra, kasemden sonra allah Teala'nın bize haber vereceği bir husus var. Yani bu yeminle gelen ayetler bize verilecek bir haberi habere hazırlık yapıyor. Diyor ki Allah-u Teala لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ تَقْو۪يبۜ İnsanı ne yaptık diyor allah Teala? En güzel surette yarattık, en güzel şekilde yarattık insanı en güzel şekilde yaratır. Yani yeryüzündeki insan dışındaki birçok hayvana bakın. İnsan bunların içinde suret olarak, şekil olarak en güzel yaratılmış canlı. Yani mesela dört ayaklı hayvanlar böyle bazen iki ayağa kalktığı zaman özel bir eğitim alıyorlar. Ve o binlerce hayvan, tür içinden belki bir tane iki tane yapabiliyor bu şeyi. İki ayak üzerine kalkmayı. Halbuki allah Teala bizi ne yapıyor? İki ayağımız üzerinde Yüzlerce kiloya sahip olan bedenimizi şöyle tabanlarımızla düşünün. Çok küçük tabanlarda taşıyor, duruyor vücudumuzu. Yani ne büyük bir aslında mucize. 100 kilosun, 90 kilosun, 80 kilosun. Ağır. Şimdi burada ben size dedim ki 80 kiloyu kaldırın. Herkes kaldıramaz, kaldıran da zorlanarak kaldırır. Ama bizim vücudumuzdaki denge öyle bir denge ki İki tane ayağımız, 40 numara, 41 numara giydiğimiz ayaklar, tabanlarımızı düşünün ne kadar küçük. Bütün yük nerede? Onların üzerinde ve hiçbir problem olmadan gidiyoruz. Gözlerimizin, kulağımızın, vücudumuzdaki her şeyin, fıtratımızın düzgün olduğunu ne yapmaktayız biz? Görmekteyiz. Tabi bu yani bizden allah Teala buna bizden şükretmemizi istiyor. Hadis-i diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kullu selamâ minennâsi aleyhi sadaka. İnsandaki diyor her eklem için eklem. Birine gerekir. Sadaka. Sadaka gerekir. Çünkü Allah Teala bizi yani öyle güzel yaratmış, öyle nimetler vermiş ki. Kullu yevmin tatluu fihiş şems. Ve her gün için. Güneşin doğduğu her gün için insanoğlunun diyor her eklemi adına bir sadaka vermesi gerekir yadilu ya beyne esneyi sadaka iki kişinin arasında adaletli davranması sadakadır ve yuinur racul ala dabbatihi feyahmilu alayha nikşia nine ine gidip yardım ederse eşyasını ona taşırsa nine ine binmesine yardımcı olursa bu sadakadır ev yerfu alayhi meta'ahu sadaka ve kelimatu tayyibah sadaka güzel söz sadakadır diyor hazreti Allah. "Selamünaleyküm, abi iyi, misin? iyi gördüm seni." Sadaka. Ve kullu خطوه يخطوها الى الصلاه Camiye giderken attığın her adım sadaka. sadaka. Yoldan diyor aldığı her engel, taş bir sadakadır. Yolda gidiyorsun bir çivi gördün. Dedi ya bu arabanın tekerleğine girebilir, başkasının arabasına. Alayım dedim, kaldırdım kenara koydum. Bu bir sadaka. Demek ki bizlerin her bir eklemimiz için sadaka vermesi gerekiyor. Ayrıca size bir müjde vereyim. Allah Resulü Aleyhisselam Şey işte Subhanallah sadaka diyor, Elhamdülillah sadaka, Allahu Ekber sadaka. Ama her gün 360 tane rivayette diyor ki, 360 tane insanda ne vardır diyor? Eklem vardır. Diyor. 360 tane sadaka vermek her gün zor. Bunu saymak, kontrol etmek zor. Çoğumuz belki bu 360'ın altında kalıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ancak diyor sizlerden birisi duha vakti kalkar iki rekat duha namazı kılarsa bu diyor bütün hepsinin yerine geçer. İki rekat duha namazı. Durmayan varsa bugün az sonra dersen sonra iki rekat namazını kılsın bu sadakayı ödesin. Allahu Teala'nın lütfu lütfu keremi bakın iki rekatlık namaz bütün bunların yerine geçiyor. Birçok insanın kafir olduğu namaz. Birçok insanın hayatında olmayan bir namaz. Bunu artık hayatımıza sokmamız gerekir. Bu ibadeti hayatımızdan çıkarmamız gerekir. Diyor ki ثُمَّ رَدَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ İnsanı en güzel surette yarattık. Eğer insan iman ederse, salih amellerle olursa en güzel suretlerin zirvesinde olur. İman olarak. Eğer kafir olursa, iman etmezse, Esfele tafilin. Aşağıların aşağısı olur. Yani kafirin Allah indinde hiçbir kıymeti yok. Hayattayken de kıymeti yok. Öldükten sonra da kıymeti yok. Öldükten sonra eğer insanlara zarar vermeyeceğini bilsek kafiri gömmeye bile gerek yok. O kokusu leşi ve insanların tiksinmesi olmasa yani onları kafir bir adamı kalkıp böyle Tabuta koyup, arabayla taşıyıp, bir yerlere gömme, masrafına bile girmeye gerek yok. Çünkü kıymeti yok. Kıymeti yok. Allah-u yani müşriklerden, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Necistir diyor. Ne ma'l-muşriku ne necez. Biz insanlar. Bir kafirin Müslüman üzerinde hiçbir hakkı yok, velayeti yok. Yani kafir bir baba kızını evlendirmeye velayeti yok. Allah-u Müslümana öyle izzet vermiş ki eğer Müslümansa, babası kafirse, babasından miras bile almıyor. İzzet. İşte diyor ki, esfele tafilin, aşağılar aşağısı yaparız diyor kafir. Yani i̇nsan, Allah'ın dilemesiyle ve kendisinin de istemesiyle, dilemesiyle, Allah'ın dilemesinden sonra, isterse mahlukatın en şereflesi, isterse mahlukatın en aşağısı. En aşağısı. aşağısı. Yani Allah-u Düşünebiliyor musun? Kafir ama necis demiş. Pislik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam vermeyin diyor onlara. Siz başlamayın selamla diyor. Yolun en dar yerinden yürüsünler. Onları oradan götürtün, yürütün diyor. İllellezine <gülüyor> amenû işte iman edenler. Ve amilus salihat Salih amel işleyenler. Fe lehum ecrun gayru memnun Onlara ecir, karşılık vardır. Nasıl bir karşılık? Gayru memnun. Memnun ne demek? Maktûr. Kesintisiz. Gayru memnun. Fema yukezzibuke ba'du biddin. Artık diyor bundan sonra din gününü yani hesap gününü kim yalanlayabilir? Yalanlayan nasıl? Mekkeli müşrikler biliyorsunuz hesap gününü yalanlıyordu ilk atalarımızı kim yaratacak? Onlara ne oldu? Çürümüş kemik olduktan sonra mı yaratılacağız, diriltileceğiz? Yani bunu diyen adam, hani robot olsa, dünyaya böyle robot gibi gelse, böyle bir şey robot olduğundan dolayı, unutsa, dersin ya kendine gel anlatırsın. Bunu söyleyen insan Yusuf, bunu söyleyen insan, annesinin karnında 9 ay su torbası içinde yaşayan, kemiği dahi olmayan, kemiği oluşan, aciz bir yaratık. Dünyaya dışkının veyahut da diyelim ki necaset idrarın geldiği yolla gelen, oradan dünyaya çıkışı olan bir varlık. Bu kadar aciz. İşte biliyor musunuz? Yani erkeğin de kadının da idrar mesanesine çok yakın bir yerden meydana gelmiş bir varlığız. Dünyaya gelmişiz. Aciziz. Hayatımızda baktığımız zaman e, sıkıntılar, hastalıklar hep böyle bizim başımızdan ayrılmıyor. Kimi zaman dişimiz ağrıyor, kimi zaman belimiz ağrıyor, kimi zaman başımız ağrıyor. Sonra bu insan diyor ki kalkıp, bu, çürümüş olduktan sonra mı dirilecek bu kim, kim diriltecek? Yani bu tamamen kendini bilmezlik. Kimse sen nereden geldin? nereden geldin, nereye gidiyorsun? Az bir şey düşünsen aslında bunu anlarsın az bir şey düşünsen bunu anlarsın. allah Teala seni böyle bir yaratık olarak yapmış karnında karnına dışkıyla geziyorsun. Pislikle geziyorsun. Pislik. Yani kendi dışkını şöyle bir kaba yapıp yanına getirip koysalar kusarsın. Kusarsın. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu kadar böyle iğrenç olarak gördüğümüz bir şeyin kendisini kendi vücudumuza taşıyoruz. Böyle parfümlerle, kokularla, berberlerde, kuaförlerde kendimiz tutuyoruz ya. Ama senin içinde ne var? Bu pislik var. Dediğim gibi yani bunu bir kaba koyup yanına getirseler, o odada uyumazsın. Kaçarsın. Öyle mi? Camları açarsın, öftensin, iğrenç, ne pislik. Halbuki o seninle birlikte geziyor. 7-24. Ee, sen insan olarak busun. Almışsın diyorsun ki bu çürüyen kemiği diyorsun. Çürüdükten sonra nasıl diriltecek? İşte veya bugünün insanın bazılarını söylediği gibi gidip de gelen var. Tazlı. Kibir dolu sözler. Ya bunu sen söyleme ey insan. Bunu sen söylemeye hakkın yok. Sen aciz bir yaratıksın. Uykuya geçtiğin zaman farklı bir varlık oluyorsun. Horlarken. Değil mi? Repreşirken. Efendim? Örüyorsun ve örüyorsun uyurken seni şöyle bir çekseler, gösterseler utanırsın. Demek ki, yani böyle ben böyle düşünmüyorum gibi başlayan cümleler var ya, Allah'ın diniyle alakalı. Bundan hepsi boş. Sen önce kendi karnındaki dışkıyı düşün, ondan sonra ben böyle düşünmeye düşünüyorum. Yani. Ben birçok insana öyle diyorum. Yani, haddini bilmesi adına. Adam kalkmış, cennet, cehennem böyle olmalı. Mahşer şöyle olmalı. Din böyle olmamalı, bunu emretmemeli gibi aklını koymuş, şey yapıyor. Ya bu aklını taşıyan vücut, affedersin, kanununu dışkıyı da taşıyor yani. Sen hiç bunu düşündün mü böyle olmamalı diye. Yani. Niye bunu düşünmedin mesela? Niye böyle kendiki şeyini, alt, e, eksikliğini ifade eden bu şeyle alakalı bir yorum yapmıyorsun? Çünkü hakkın yok, yapamaz. E, o zaman kaldım. nasıl cennetle, cehennemle, mahşerle, Sırat Köprüsü'yle, peygamberlerle, Allah'ın kitabıyla, Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla, ile alakalı yorum yapmaya çalışıyorsun. Bu adama haddini bileceksin. Haddini bile. Allah'a beraber veriyor. وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ diyor. Sizin diyor, nefislerinizde allah Teala mucizeler, ayetler bıraktı. اَفَلَا تubsirun. Görmez misiniz? Yani görmüyor musunuz? Bir görün bir bakın. Sonra sure اَلَيْس الله Allah hüküm verenlerin en hakimidir diyor. Değil midir? Buradaki hüküm, biliyorsunuz açıkladık. Kaç hafta üstüse geldi. Şer'i hüküm ve kevni hüküm. Bir diğer manası da hakim, hikmet sahibidir Allah-u Teala. Duhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü ve ilahe illa ente esnaf ve kuvvetu